Elhamdülillahi Rabbil alemin, ve salatu ve ala seyyidil murselin, Muhammedin ve ala ve Kıymetli dinleyenlerimiz, bundan sonra inşallah çarşamba geceleri sizlere sizden gelen suallerle alakalı cevaplar vererek e, fıkhi konularda, itikadi konularda e, neler neler Soruyorsanız, neleri merak ediyorsanız, cevap vermeye çalışacağız. Sizden gelen sualler elimizde, efendim, ne sorulduğunu evvela okuyalım. Ona göre cevaplandırmaya çalışalım. Hocam, siz Türkiye'deki Şia tehlikesine sürekli, sürekli dikkat çekiyorsunuz. Bundan bahsederken de müteahhikanın insanları kandırmak için bir yöntem olduğunu ifade ediyorsunuz. Müteahhika tam olarak nedir? Dinimizde yeri var mıdır? İnsanlar müteanikah ile nasıl kandırılıyor? Ee, bu sual muhtelif e, sohbetlerde, dersler arasında geçmiş olabilir. Ama e, kısa bir cevap ve fıkhi mesele olarak, hatta itikadi mesele olarak ele alacak olursak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebu Davud'da geçen sayı hadis-i şerifte, feyye muharrametün ilâ yevmil kıyâme. Müt'a nikahı kıyamet gününe kadar haram edilmiştir. Yani hiç helal olması ihtimali de yok. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla vahiy kesildiği için, din tamamlandığı için artık da bunun cevazına, caiz olacağına kail olacak bir kişi çıkamaz. Fakat şia mezhebinde, şia-i çirkin şia fırkasında bu nikah, e, caiz olmaktan öte helal olmaktan öte teşvik edilen bir ibadet kabul edilmekte bu hususta e, acem palavraları dediğim e, hadisler uydurmuşlar birçok rivayetler uydurmuşlar işte bir kere mütea yapana şu kadar sevap, iki kere mütea nikâ yani şu kadar şehit cevabı falan, falan falan öyle şeyler ecirler, cevaplar, mükafatlar uydurmuşlar ki tabi bunlar da yeni nesil uydurmuyor bu Şia'nın eski yüzlerce yıllık önceki kitaplarında bu belalar mevcuttur. Bunlara aldanmamak lazım. Şimdi müt'a bizim bildiğimiz İslami nikahtan farkı nedir diye soruluyor. Müt'a Arapça bir kelimedir. Faydalanmak manasındadır, menfaat manasındadır. Müt'a lügat manası faydalanmak. Şimdi ya, tabii ki nikah suretiyle eşler birbirinden faydalanıyor. Ayrı dava. Fakat bizim bir e, İslami e, kabul ettiğimiz, me meşru saydığımız, İslam'ın teşvik ettiğinde e, ve enkehu aleya Dulları e, bekarları evlendirin. Enkehu ayeti-kerime de enkehu nikah'tan geliyor. Nikah. Ondan sonra yine e, hadis-i şeriflerde kadın dört şey için nikahlanır yani işte güzelliği malı şöhreti vesaire bir de dindarlığı için siz dindarlığı tercih edin nikah tabiri geçiyor zevaç tabiri geçiyor Zevac da e, evlenmek manası tam türkçesi evlenmek demektir zevaç. izdivaç da buradan geliyor bunların hepsi arapça kelimelerdir bunlar e, meşru nikahtan bahsediyor ama şia literatüründe geçen tabir nikah değil yani zevaç değil, ya nedir? Müt'a. Müt'a da ne demek? Faydalanmak demek. Bu e, bu faydalanmak meselesinde e, bunların e, meşru nikahtan e, ayrılan yönü nedir? Onu beyan edeceğim. Bir de müt'a nikahı diye bir nikah yoktur. Bu zina ile eşittir. Zina neyse müt'a nikahı aynıdır. Yani kıyamete kadar haram edilmiş. Nikah olsa haram buyurur mu sallallahu aleyhi ve sellem? Nikah evlenmek teşvik edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş. Ee, tenâkehu tenâselu evlenin çoğalın hadis-i şerifte teşvik edilmiş. Fe inni bi kümülümem <gülüyor> yevvel kıyamet Kıyamet günü sizin çokluğunuzla ümmetlere karşı iftihar ederim. Ee, bu, emredilen, teşvik edilen ayetle, hadisle belirtilen bir nikah var. Bir defeye Muharrametünle ilayım ilkiyam. Kıyamet gününe kadar mütanika haram edilmiş. Şimdi böyle bir durumda emredilen şey nasıl haram edilir? Böyle bir tezat İslam'da olabilir mi? Allah'ın kelamında Rasulullah sallallahu aleyhi sallam'ın beyanlarında böyle bir tenakuz tezat olabilir mi? O zaman biz bunu nasıl anlayacağız? Mütanın adına nikah koymuşlar ama bunu bu nikah değildir. Müta eşittir, zinadır. Çünkü haram olan ilişkinin adı nedir? Zinadır. Sen adına ne koyarsan koy. Sen istersen efendim rakıya e, desen ki şuruptur, şerbettir, Türklerin milli içeceğidir desen rakı helal oluyor mu yani? Olmuyor. E sen de burada müteh nikahı deyince nikah anlaşılmaz ki bu. Bu nikahtan helallık çıkmaz ki. Çünkü bu işlem olarak, muamele olarak zinadır. Adına ne takarsan tak, sen içkiyi ne isimle içersen hiç haramdır. Çünkü sarhoş edici. Burada da İslam'a göre nikah şartları yok. şartlar olmadığından adın nikah dense de bu zinadır ve haramdır. Çünkü aksi takdirde niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyursun ki kıyamete kadar haram edilmiştir. E şimdi bunu e, şia mezhebi Hazreti Ömer düşmanlığından radıyallahu Teala dolayı aşırı Hazreti Ömer düşmanlığı e, efendim zaten geçen de yine bizim benim yazdığım gazetede de bir haber çıktı bu hususta da ee, Hazreti Ömer Efendimiz'in öldürüldüğü günün bayram ilan ediyorlar. Şimdi de onların hocalarından biri bir Şii şi Mollası, işte adını da yazıyordu gazetede, resmi de var. E, bu bayram caiz. Yani Hazreti Ömer'in öldürülme bayramını kutlamak caiz. Düşünün Hazreti Ömer'e lanetler okuyorlar, öldürüldüğünü kutluyorlar. Onu öldüren o mecusi, efendim, Ebu Lülü'ye denen mecusi, tabi Fars milletinde aslında mecusidir bunlar o işe meraktır. O Ebu Lü'lü'ye türbe de yapmışlar İran'da. E, türbesi de var. Resimlerde o türbeyi de gördük. Ali Eren Hoca bir kere o türbenin resmini yayınladı bizim dergimizde. E, Ebu Lü'lü'lü'ye, Mecusi'ye, Hazreti Ömer'i öldürdü diye türbe de yapmışlar. Kendi orada yapmıyor. M şey Gebertildi zaten Medine'de de. E, mesele yani ona makam gibi yapmışlar. onda. da Hazreti Ömer Efendimiz'in ölümünü bayram gibi kutluyor. Bunlar böyle bir e, zındık fikirli oldukları için mütehanikanı da Hazreti Ömer kaldırmış şimdi Hazreti Ömer ne yaptıysa teravih Hazreti Ömer şey yapmış onun için teravih kılmazlar ne alakası var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç kere kıldırdı kendi mescitte sonra evlerinizde kendiniz ayrı ayrı kılın buyurdu kendi çıkmadı farz olur tehlikesinden Hazreti Ömer kurmadı ki teravih düzenini Hazreti Ömer Efendimiz farz olma tehlikesi kalktı vahiy kesildi artık Resulullah'ın yaptığını devam ettirelim sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer Efendimiz mütehani haram etmedi ki Resulullah haram etti Ebu Davud'daki hadis Hazreti Ömer'in sözü değil ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamete kadar haram. Hazreti Ömer Efendimiz bunu yeniden halife olmak açabıyla yayınladı. İşte kararnamedir, kanundur. Tebliğat yani. Çünkü şeyler büyüdü. İslam devletinin sınırları büyüdükçe halifeler tabi şeyler, bildirimler sunuyorlar. E bu bildirimler Hadise dayanan bir şey. Hazreti Ömer bunu böyle yayı, yayınladı, yazdı gönderdi mektupla, elçiyle gönderdi. Ama Hazreti Ömer burada nereye dayanıyor? Helal haramı ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan alarak yapabilir. Hadisler de vahiy olduğu için hadislerle de haram sabit olur. Altın yüzük erkeğe takması haram olduğu gibi ayette yoksa da haramdır. Çünkü hadisle de haram sabit olur. Ama Hazreti Ömer haram edemez gibi bir şey. Hazreti Ömer onu haram olduğunu beyan edebilir. Bundan dolayı müta denen olayı Hazreti Ömer haram etmedi. Çünkü haram etme yetkisi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haram etti. Hadis-i sahiptir sahittir ve bu Davut'ta da zikredilmiştir. Bu zinadır ve kıyamete kadar haramdır. Nikahlaif bir alakası yoktur. Şiilerin Hazreti Ömer düşmanlığından dolayı nasıl teraviye düşmanlar? Allah'a namaz yani namaza bile düşman olmuş adam teravi. Bakarsınız o Şiiler Mekke'de falan Ramazanda hiç gelmezler. Çünkü teraviye mecbur oluyor diye gelseler de millet camiye girerken bunlar akşamdan sonra bekler bekler teravi yaklaşınca bunlar oluk oluk camiden çıkarlar Mekke'de medine de devamlı gördüğümüz olay. Çünkü teravi kırılmamak. Ya Allah'ın namazı yani bu. Ama insan bunlar böyle bir mütaasip banaz ilimden uzak işte acem palavralarıyla yaşayan bir millet. Allah istasın etsin. Şimdi e, gelelim tarifine. Haram olduğunu söyledik zina ile eşit olduğunu söyledik. Nikahla alakası olmadığını beyan ettik. Peki işlemin e, farkı nedir? İşlemin farkı şudur ki nikah kıyılırken, İslam'a göre nikah kıyılırken e, iki şahit olmak durumundadır. İki tane erkek veya bir erkek iki kadın gibi şahit olayı var. İslam'da yine nikahın meşru olması için e, ben seninle evlendim. Erkek kadın erkek birbirine karşılıklı Mecliste hazır olup söylüyorlarsa yok efendim imam dediğimiz yani cami imam olması şartı yok tabi bunu bu şekilde hitap edebilen tabiri bilen herkesin yapabileceği bir şey ama tabi bir besmele hamdele bir salatü selam dua bunlar müstehap kabiliğindedir ama onları da yapsın diye tabi imamlar da bir dua bilir falan diye imam nikah deniyor buna yoksa böyle imam nikah diye İslam'da bir tabir yok. İslam'da nikah nikahtır yani. İmam nikahıdır, kadın nikahıdır, şu nikahıdır diye bir fark yok. Efendim, ama bu nikah kıyılırken İslam'ın getirdiği şartlar var. İşte iki tane şahit olmak zorundadır. Ondan sonra nikah lafzı veya zevaç lafzı geçecek. Yani nikah lafzı, zevaç lafzı Arapçasını, Osmanlıcasını kullanmıyorsa da karşılığı Türkçe'de. Yani evlenme tabiri geçecek. Ben seninle evlenmeyi kabul ettim. O da ben seninle evlenmeyi kabul ettim. Veya... İşte imam soruyorsa sen falan kızı falan işte baba adı falan söyleniyor ki aynı e, isimde başka biri olur da hani karışıklık olmasın falan. Efendim falan e, oğlu falanla evlenmeyi kabul ettin mi? Yoksa sen falan kızı e, e, falan işte ailele işte e, kabul ettin mi gibi tabirler vardır. Bu tabirler işte nikah ve zevacın Türkçeleşmişidir. Bunlarla nikah olur. E, bunlarla nikah olur. Hatta Hanefi mezhebinde aldın kabul ettim tabirinde de olur. Yani aldım mı kabul aldım kabul ettim aldım kabul. ama Şafii'de de falan bu olmaz Şafii'de de aldım kabul ettimle olmadığı için orada da illa evlenmeyi kabul ettim mi e, tabirinin geçmesi gerekir bundan dolayı e, yani dört mezhebe göre de sağlam bir nikah e, olsun dersek yani evlenme tabiriyle sual-cevap e, ikrar kabul yapmak uygundur uygundur diyorum çünkü aldım kabul ettim bile ol, kılınan nikahlar hane fide olmuştur onun da elham kimse etmesin. E bu ayrı bir şeydir. E yine Şafii'de fark vardır tabi veli şartı vardır. Nikah kıyılırken velisinin, kızın velisinin, babasının, e babası yoksa işte neyse onun tayin ettiği şeyi, e amcası gibi, abisi gibi. ha Bu veli şeyi de var Şafii'de. Hanefi'de veli şartı da aranmaz. E veli şartı da yoktur. Ama müştereken aranan, müştereken aranan, efendim lafız, e, evlenme lafızı olacak veya işte aldım kabul ettim şeklinde de nikah maksadıyla tabii. Evlenme maksadıyla konuşulan bu tabirler olacak. İki şahit olacak. Ondan sonra efendim mehir falan yani geçerliliği için şart değildir. Sonradan da lazım gelir konuşulmasa bile. Bir de nikah ebedidir. Esas şimdi buranın farkı buradan çıkıyor. ile farkı buradan çıkıyor. Ebedidir ne demek? Yani orada süreyle kayıtlanmayacak. Süreyle mukayyet olmayacak. Mesela bir seneliğine senle evlendim dese bile bu nikah sayı değildir. Bir günlüğüne dese, bir cimalığına, bir birleşimliğine bunlar caiz değildir. Dese ki 20 seneliğine de dese caiz değildir. Çünkü süre konmuş oluyor. E belki bir sene sonra ölecek ayrı dava. Ama süre konulan nikahlar İslam fıkhına göre muvakkat vakitle sınırlanmış olan nikahlar caiz değildir. 13'ün nikah kıyılırken böyle bir süre konuşulmaz, kullanılmaz, böyle bir tabir asla kullanılmaz. Eee e, zina olması ve mütannın e, bildiğimiz nikahtan ayrılması ve haram olmasının da e, başlıca nedeni, başlıca nedeni süre belirlenmesidir. Çünkü bunlar affedersiniz kerane gibi yerlere de girerler. Kapıda efendim bir de bir saatliğine, e, yarım saatliğine e, müteahhik kıyarlar. Ondan sonra işini bitirirler, çıkarlar. Ondan sonra öyle de bir acayip bir şey ki e, iddet lazım. Çünkü belki ondan hamile kaldı çocuk mesela. En az 3 ay beklemesi lazım. Rahminde çocuk var mı yok bunun anlaşılması için mesela. O iddete de riayet yok. Peşine bir başkası girer. Yine o da e, yarım saatliğine, iki saatliğine, iki günlüğüne neyse nikah kıyabilir. Böyle işler var. Öyle bir rezillikler var ki hatta adamın bir tanesi şiha mezebinden. Çıktığı, çıkmasına sebep olarak ya bize sevap dediler fazilet vadettiler hadisler uydurdular biz bu müteahiyı kıydık ettik 20 sene sonra ben yine gittim bu müteah evleri var bunlarda müteah evleri yuvaları yurtları gittim ben yine müteah bir de sonradan nereden anladıysa çoğu anlamıyor bunu 18-20 yaşında işte bir kızlan yine müteahiyı o kendi kızı çıktı e çünkü adamlarda nesep yok yani nesep müta'da nesep olmaz ki şahitsiz yarım saatlik bunun sonra kim kimden hamile, kim kimden e, çocuğa kalmış. Yani bu şekil birkaç tane olay da yaşanmıştır. İnsan kendi kızı olduğunu anlamasa onunla da birleşecek. Çünkü bi, bilme ihtimali yok. Bu kadar seri olay gelişen olayların yarım saatliğine bir saatliğine kıyılan akit zannedilen işte bunlar aslında zinadır ama bu aynı böyle bir şey yani. Burada nesep sabit olabilir mi? İddet de beklemiyorlar. Şahit şartı yok, iddet şartı yok. Ben bunu... E, Zannederim İslam'da evlilik diye bir kitabım var. Kaçıncı Risale olduğunu şimdilik rakamları unutuyorum. O kitabımda bunları daha detaylı yazdım. İslam'da evlilik, hatta kitabın kapağında bile işlediğim işte mütean nikahının şeyini. Ee, bunu o kitaptan da okursanız daha derin bilgiye sahip olursunuz. Burada esas mesele bir de mütean nikahında nikah tabiri geçmez. Yani evlenme tabiri Türkçesi de geçmez. Arapçasına da nikah ve zevat geçmez. Ya ne geçer? Etemed o, Faydalanma tabiri geçer. Ben senden bir saatlerine faydalanabilir miyim? Sen faydalanabilirsin dediğinde buna göre nikah oluyormuş. Zaten faydalanma tabiri yani müt'anın kökü faydalanma. Etemed de tabiri Arapçası. Türkçesi faydalanma, menfaatlenme, istifade. Burada zaten dört mezhebin hiçbirine göre nikah olmaz. Bu tabirle dört mezhebin faydalanma tabiri aldım kabul ettim gibi değil. Çünkü aldım kabul ettim de. Ebedi alma manası var. Burada faydalanma zaten geçici olduğu üstünden belli. Yani faydalanma. Bu faydalanma tabiriyle dört mezhebe göre de zaten nikah geçersiz. O zaman ne oldu? Müthada iki tane şey öne çıktı. Bir, faydalanma tabirinden dolayı nikah olmuyor. İki, süre konduğundan dolayı nikah olmuyor. Bu iki sebepten dolayı. Bu tamamen zina alıyor. Ee, yalnız şuraya aldanmayalım. Türkiye'de bu işi yapmak, yapmaya çalışanlar ve yaymaya çalışanlar var. Şia'nın burada uzantıları var. Bazı insanları ele geçirmek için, onlara sonra şantaj yapmak için, tehdit aracı olarak kullanmak için, bazı insanları kandırmak için, e, ehli sünnetten çıkarıp bak Şia'da ne kadar güzellik var istediğinden yatkak yarım saatliğine nikahlar var gibi, ehli sünnetten onları alı e, alıkoymak. Sonra da tabii o en sonra Hazreti Ebubekir'e düşman edecek, Ömer'e düşman edecek, sahabiye düşman edecek. Esas derdi o ama Tabii bizim eli sünnet gençlerimizi e, saptırmanın, caydırmanın en kolay yolu tabii biliyorsunuz para ve karı işleri maalesef insanların zayıf noktaları. E, hele de gençlerin cinsellik çok zayıf noktaları. Dolayısıyla ebi de sana diyorsa ki ya bir de haram da değil, günah da değil. Bir de sana diyorsa ki hadis var ya 50 şehit sevabı 100 şehit ne kadar yaparsan o kadar sevap. Aa, hem sevap hem şu hem bu hem keyfime göre iş. Yani Türkiye için çok büyük tehlikedir. Çok büyük tehlikedir hatta ben duydum bazı bölgelerde Başakşehir gibi vesaire özel müteahimanları tayin edildiği ve bunlara insanların gittiği oluk oluk demeyeyim ama gittiklerine dair bilgiler elimizde vardır. Ee, onun 13'ün Müslümanları uyarıyoruz ee, bu soru da madem sorulmuş bu soruları da ben hazırlamıyorum yani bana da demek ki zarurete göre veyahut toplumdaki ihtiyaca göre geliyor bu sualler. Ben kendime göre düşünmedim şimdi bu suali burada. Ne alakası var diyecekseniz burada bana yazıyla verilmiş. Önüme konmuş. Ben de cevap vermekle mükellefim. Sizleri uyarıyoruz. Şurada uyandıracağımız bir konu daha kaldı. O da nedir? Şimdi ben sizi uyardım ya. O zaman bunlar ne yaparlar? Şöyle yapabilirler. E, faydalanma tabirini kaldırıp Türkçe'de, bu Türkiye'de iş gören ajanlar. Şimdi diyebilirler ki evleniyorum seninle. Evlenmeyi kabul ettiğime geçirebilirler lafı. Sizi aldatmasınlar evlenme tabiriyle de olsa nikahla da olsa eğer süre konuyorsa yine o evlenme nikah tabiri bu nikahı ne yapmaz? sahih yapmaz, kurtarmaz. Bu yine zinadır. Neden? Eğer faydalanma tabirinin yerine nikaha koyup da bir hile, bir hile düşünürlerse ona da dikkat edin. Çünkü orası tek kurtarmaz süre konduğu için. Süre konduktan sonra nikah da desen. Bir günlüğüne, yirmi seneliğine de olsa, elli seneliğine de olsa süre konuşulan nikah, süre konuşulan nikah zinadır ve nikahlıktan çıkmıştır. Efendim bunu beyan edelim. Ancak bir de şu mesele var, süre de konmaz, süre konuşulmaz, nikah tabiri olur, süre de konuşulmaz ama adamın içinde niyeti vardır ki bir gün sonra boşayacağım. Veya beş birleşimlik, on birleşimlik gibi içinde niyeti varsa bu, bu, da adam, bu adam da günahkar olur. İçinde kalbinde böyle bir niyet bulunduran da günahkar olur. Kitabımda da ben bunu yazmışım. İçinde boşama niyeti olarak böyle bir işlem yapsa ama işlemin de geri kalanları sayı olsa. Yani nikah lafzı geçse, şahidi olsa ve sürede olmasa, sürede lafızda olmasa ama kalpte niyet ızmarı olsa, gizlenmesi olsa bu adam da günahkardır. Efendim, bak zinadır diyemiyoruz buna. Çünkü akitte... Geçerlilik şartlarının tümü mevcut olmakla beraber. Ama Şia'nın mütasında zaten çeşmeden su içmek gibi süre konur yani. Onların mütahasının özelliği zaten süre konmak üzerindedir, kurulmuştur. Ama belki Türkiye şartlarına uygun bizim gibilerde milleti uyardığı için e, milleti kandırırken e, bizim e, dediğimiz şeyleri de dikkate alarak yeni oyunlar geliştirebilirler. Buna dikkat edelim nikah ebedi beraber olmak için kıyılır. Kalpte de niyet bu olmalıdır. Ama sonra geçimsizlik olur anlaş o ayrı bir şey. Bir gün sonra da ne mutlu şekilde evlenip bir gün sonra da ayrılan var. Ona biz günahkar oldu diyemeyiz ki. Adam ebedi kalmak için evlenmiştir. Ama ertesi gün bir olay çıkmıştır. Bunlar ayrı şeyler karı koca geçimsizlikleri. Harici yetkenler, dahili nedenler. Onları konuşmuyoruz. Ama insanın evlenmekte gayesi efendim, bir yastıkta kocamak ve ahirette de beraber olacak şekilde nikahı devam ettirmektir. Niyet bu olmalıdır. Ama sonra nedenler çıkamıyor. Boşanmak helaldir. Ayrı bir şey. Şimdi kısa cevap vermek kolay değil bu işlere. Kısa cevaplar bu işlerde sorun çıkarır. Çünkü çeşitli yönleri var gördünüz. Bak kaç türlü mesele çıktı. E bunların birkaçını demeseydim ne olurdu şimdi? Eksik olurdu. Mütah nikah haramdır. E nedir mütah e İşte Ben onu sana anlatmadığım zaman sen onu mütah diye zannetmeyeceksin ki. Normal nikah yani. Seni kandıracak şiha mollaları. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Şimdi günümüzde insanlar burç konusuna çok dikkat ediyor. Birbirleriyle olan ilişkilerinde burçları öncelik olarak belirleyen kişiler var. Astroloji diye bir ilim var mıdır? Dinimizde bunun yeri ve hükmü nedir? Yani bu da öyle bir sorudur ki bu da bir yarım saat bir saat ilim ister. Ama ben şimdi kadar vaktim de yok çünkü başka sorular da var. Şimdi astroloji diye bir ilim var mıdır? Ya, bunu şimdi inkar edemeyiz. Böyle bir ilim vardır. Yani gezegenlerin birbirleriyle yakınlıkları mesafeleri, seyir takipleri efendim güneşin ayın burçlarda konması, konaklaması Kur'an-ı Kerim'de de e, Allah Teala gökte burçlar yaratan Allah ne kadar bereketi hayrı çok olan bir zattır. Ayet-i de geçer. Dolayısıyla Kuran-ı Kerim'de Buruc suresi var. Bur burçlar demek. E, burçlar yani kale, kale gibi. Tabi burada uzaktan görünümü öyle kale gibi. E, Gezegenler. -ge -ge -ge -ge e, güneş bunlarda işte e, seyir yapıyor. E, güneşin seyri bir senede tamamlanıyor. Yani bütün burçları bir senede geziyor tamamlıyor. İşte ay e, bir ayda yani 30 günde tabi. Ayda e, hızlı gidiyor. Ay bir e, ayda burçları dolanıyor. Efendim güneş bir senede Burçları dolanıyor. Ee, bu hususta, şöyle diyor Alevisemaygoruğen, e, ayet kelimesinde gökte burçlar yarattı. E, ayet kelimesinde Yunus suresi olacak. Orada bir, baya bir tefsirde Ruhul Fürkanda yazdık yani. Bayağı da bir malumatta yazdığımızı hatırlıyorum. Epey sene oldu. E, dolayısıyla astroloji de bunları takip eden e, bir ilim. E, bu gök cisimlerinin e, yeryüzünde e, tesiri var mıdır? Yaratmak ancak Allahu Teala'ya aittir. bir burç, bir gezegen, güneş veya ay olsun. Hangisi olursa olsun bu kendi başına bir etki yapıyor dünyada diye inanan kafir olur. Hadis-i şeriflerde eskiden cahiliyet devrinde Araplar falan yıldız bize yağmur yağdırdı, falan yıldız bize bereket gönderdi gibi itikatlar var idi. Bunlar şirk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e sabah namazını kıldırdıktan sonra bir kere artık Mescidin i Nebevi'de mi bir seferde olabilir. E yolculuktaydı herhal. E döndüğünde tabi namazdan sonra dönerdi. İşte i̇mam en az iki tane cemaat olursa dönmek sünnettir. Tek cemaat olursa sağında yanında kılan dönülmez. İki tane olsa falan dönmek sünnettir en az. E ne buyurdu? E, e, Rabbiniz ne buyurdu? Size bildireyim mi? Asba min uvadi müminin ve kafirun. Bu sabah bu kadar insanlar kalktı sabaha çıktı. Bunlardan kim, kimisi bana mümin olarak sabahladı, kimisi kafir olarak sabahladı. Kim mümin oldu, kim kafir oldu? Kim yağmur yağdığı zaman dediyse ki, Allah yara, yağdırdı bize, yarattı bize, yağmuru, rahmeti, bereketi gönderdi bize. Fezealke müminun bi ve kafirun bil kevakib. O bana mümindir, inanmıştır, gezegenlere inkar etmiştir. Yani gezegenlerin yaratma etkisini inkar etmiş. Doğru anla. Ama hangi kul dediyse ki, felan gezegen yağdırdı bize. Falan yıldız yağdırdı bize. Dediyse o feda ke kafirum bir ve müminum bir keb. Bana küfretti haşa. Gezegenlere iman etti. Bu şirktir. Onun için burçlar üzerinde yani bir insan inanırsa ki benim burcum benim e, saadetimi, şakavetimi, yani iyiliğimi, kötülüğümü, hastalığımı, şifamı, işte uğurumu, uğursuzluğumu benim burcum, gezegenim etkiliyor. O yapıyor bana bunu direkt diye inanırsa kafir olur. Buraya çok dikkat edelim. Allah'tan gayri ne güneş ne ay ne yıldız hiçbir şey yaratamaz. Hepsi mahluktur. Yani yaratılmış. Yaratılmış ne yaratabilir? Şimdi gelelim öbür meseleye. Peki gökteki ecramın, burçların, güneşin, ayın ve çahir kevakibin, yıldızların, gezegenlerin yer üzerinde tesiri var mıdır? Yani Allahu Teala böyle bir tesir yaratmış mıdır? İşte bu ayrı bir şey şimdi. E allah Teala yerde de şimdi ateş yakıyor mu? Ateş yakmıyor esasen. allah Teala yak yaktırıyor. Ama allah Teala ateşe yakma tesiri yarattı mı yaratmadı mı şimdi? E yarattı da görüyoruz ateş yakıyor. Suya boğma tesiri ver. bıçağa kesme tesiri ver. Allah tesir yarattı ateşte. Şimdi sen desen ki ateş bunu öldürdü. Veyahut da ateş kendi kendine böyle yapıyor. İşte ateşe tapan mecusiler gibi olursun. O zaman kafir oldun. Ama Allah ateşte yakma tesiri yarattı. O zaman mümin oldun. Çünkü Mevla'nın yarattığını gördün. Aynı durumda Allah Teala ateşte yanma tesiri yaratan Allah Teala gezegenlerde, burçlarda da yeryüzündeki bazı olayları etkileme tesiri yaratmış mı? E yaratmış. Ya bunu görüyoruz ki güneşin etkisini görmüyor musunuz? Mahsullerin güneş vurunca yetiştiğini, güneş vurmayan yerde yetişmediğini görmüyor musunuz? Ayın bile Mahsullerde etkisi var hatta diyorlar ki yediğimiz meyve sebzelerin yani bazılarının tatlarında tat oluşumlarında yıldızın bile var hani o yıldızın o kadar uzaktan geliyor diyorsun ışığı şudur budur o ışığın bile belki de yediğim bir meyvede sebzede tadının tesiri var tadının dolayısıyla bu tesiri yaratan ancak Allah-u Teala'dır Med cezirleri görüyoruz yani sular çekiliyor geri geliyor e bunlar gökteki olaylarla alakalı oluyor paralel oluyor. Ondan sonra hadis şerifte yılda tale acisi sureya Süreyya ülker yıldızı yani bir topluluktur o. O doğduğu zaman işte bir ayın bir gününde doğuyor. Şimdi aklımda değil. E, Safer Risalem'de yazdım burada. Safer Risalem sadece sefer ay meselesi değil. Bu orada bu hususta ne ilimler var. ama işte okumak lazım. E, o, bu kaynağı da var. Ee, ne olur diyor. E, yeryüzünden afet kalkar. Yani topraktan bela kalkar. Ne de demek? Artık ma mahsullere bela vur vurmayacağına emin olunabilir. Ne zaman? Ülker yıldızı yıldızı doğduğu zaman. O belli bir e, ayın gününde doğuyor mesela. E, bu hadis-i şerifte de var. E, demek ki bu da tesiri gösteriyor. Allah'ın yarattığını gösteriyor. On sonra mesela Hazreti Ali Efendimiz için rivat ediliyor. İşte e, ay akrep burcuna girdiğinde olabilir. Geçen de söyledim. Safer kitabında bakın bunun kaynakları var. Efendim evlenmeyi mekruh görüyor. Hani evlenmek helal iki şey, aitim var. Şu var bu var. E bu şimdi bu mekruhluk dinen mekruhluk değil. Yani uygun değil. Mesela size belki ba baktınız açık olmaz manasında bir şey. Bu işte astroloji şeyine giriyor biraz. Mesela ayın son üç gününde yolculuğa çıkmayı. Ayın son 3 günü de yani gökteki ay konuşuyoruz. Şimdi Rebihül Evvel'deyiz mesela. Ocak Şubat'a göre değil. Sen şimdi ocağın 15'inde olabilirsin. Rebihül Evvel'in son 3 günü olabilir. Dolayısıyla biz e, takvimlerde yazıyor zaten. Siz, e, gökteki aya göre son 3 günde mesela işte sefer çıkmayı gerek görür veya neyse. Bu gibi rivayetler Hazreti Ali Efendimiz'den var. Tevekkah min eleyya'm sebe işte günlerden 7 gün, aydaki 7 gün, 3-5-7 gibi bazı günler koymuş. Bunlarda şunu yapma, bunu yapma, şuna gitme, buna gitme. Veyahut evlenme, bina yapma saire Bunlar haramda değil, mekruhta değil. Fıkhın, fıkhı manasında mekruhta değil. Çünkü her zaman her insan istediğini yapabilir. Çünkü helal dairesi geniş, mubah dairesi geniş. Ama astroloji dediğin ki Hz. Ali Efendimiz'de böyle e, ilimler de vardı. Cifir ilmi, ebced ilmi vesaire Hz. Ali Efendimiz'de zuhur eden ilimler diğer sahabede yoktur mesela. İşte ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. O yüzden buyurulduğu üzere. Dolayısıyla e, bu gibi şeyler e, sen burçlardan efendim, e, şu burçta olan, şu burçta olanla evlenmesi uygundur. Şu burçtan şu burç anlaşamaz. Böyle şeyler yazıyorlar şimdi kastelerde falan. Astroloji bilginleri diye çıkıyorlar. Bunların astroloji bilgisi ne kadar var, ne kadar yalan, ne kadar yanlış biz bilemeyiz ki. Ama bunun dinde yeri haramlık, helallık, mekruhluk bakımından dinde yeri yoktur. Yani sen şimdi... Bu kızın burcu bu, benim burcum bu, benim bununla evlenmem helal mıdır değil midir? Ne alakası var işlemi göre? Senin e, süt kardeşin değilse, kardeşin değilse, mahremin de değilse, yani nikah, fıkka göre evlenmen helal olan da dairedense, burcu ne olursa olsun İstanbul'la ilgilenmez. Senin bununla evlenmen caizdir. Yani dinde bu konuda bir şey yok. Veya ben bugün alışverişe gideyim mi? Efendim burcuma göre şu gün bana uğursuz geldi. Ben bugün çıkmasam, işe gitmesem, Böyle bir şey yok İslam'da. Sen işine gidebilirsin, çıkabilirsin. Böyle bir uğursuzlanma İslam'da yok. Veyahut da şu uğurludur, ona rağbet edeyim, illa bu işi göreyim, işte bunda bana fayda var. Nereden çıktı? Burcumun hesabından çıktı. Bunların İslam'da, yani İslam'da yeri yok derken ne demek istediğimi anlatınız. Helaldır, haramdır, mekruhttur açısından fıkhi bir yeri yok. Bu neye kalır? Bu özel merak, ilgi alanına kalır. E peki ne oldu şimdi? Ya arkadaş, ben işte efendim... Burcuma göre bir hesap yapılmış astroloji. İşte o astroloji de ne kadar sağlam. Şu anda Hazreti Ali'nin radıyallahu anh gibi o dönemdeki alimlerin hesapları yok ki. Şimdikiler niye göre hesapları yapıyor? Onun hakkında da benim bir bilgim olmadığı için bir şey diyemiyorum. Ama Burcuma göre benim bugün işte ticaretim iyi gitmeyecek. Ben bugün bir alım satım yapmayayım bari işe gitmeyeyim dedi bir adam. Bize göre fıkha göre yani sen bundan dolayı manin yok. Sen işine yap, gidebilirsin, ticaret yapabilirsin, alsat yapabilirsin. Ama ya içime simiyor biraz evhamlandım ben. Evhamlandın evde oturacağım otur o da caiz yani. Şimdi İslamiyet sana illa da vaciptir gitti alışveriş yaptı o gün demiyor ki o da farz değil yani. Namaz değil abdest değil yani. Dolayısıyla sen ondan etkilendin de duruyorsan mesela çarşamba günü hasta ziyareti mesela çarşamba hakkında dolu. Safer kitabımı alırsanız dolu hadis görürsünüz ama çarşambaya özel hadisler rivadiler olabilir. E şimdi çarşamba günü hasta ziyaret orada bay saçtım. Adam diyor ki ya diyor hangi hastayı çarşamba ziyaret edecek? Perşembe gömdük diyor. E şimdi yani alimlerden bu söyleniyor. E böyle söylenece hastalar da evham etmiş. E bu o zaman yayılmış. Bu birkaç yüz sene evveli konuşuyorum. Yani İbn Abidin'den de önce. E şimdi İbn Abidin Hazretleri diyor ki ki fıkıçıdır. Hanefi fıkıçısı. Yani diyor şimdi burada böyle bir şey var mı yani hasta ziyaretine gitmeyelim çarşamba? Ya İslam'a göre bu mekruh bile olmaz gidilir yani hiç alakası yok bu Rahim ziyaret bunun günü saatte olur mu hasta ziyareti yani. Belki adam bir saat sonra ölecek gitti helalleş yani. Bunu çarşamba perşembe olur mu? Bunda bir fetva olarak mahzur yok diyoruz. Ama İbn Habidin de diyor ki e şimdi ya hasta kafaya takan evhamlı biri ise ya çarşamba kimseyi getirmeyin gelmesin arkadaş öleceğiz mi perşembeye gibi evhamlandı. E bir Müslüman da dese ki diyor ya şimdi hasta zaten evhamlandı veyahut da böyle bir şey kurafe var ben şimdi buna gidip de adamı daha evlendirmeyeyim diye gitmese bu adam da günahkar olmaz diyor. Şimdi onu demek istiyorum. Sen şimdi ben de burcuma göre bir hesap çıktı da ben de bugün evde oturayım dese. Haramdır evde oturma illa da çıktı diyemeyiz ki yani. Bunları doğru anlamak lazım. Dinde yeri nedir? Helal haram değilse, mekruh bile değilse bu konuların, bu konulara riayet hani şu burçtan olanla evlenmek gibi e bunda mekruhluğu bile yok. Ama burca bakarsan bu kız bana uymuyor. Ama ben bununla evlenmek istiyorum. Evlen. Mekruh bile değil. Evlen. bunda biz sana fıkıh olarak hiç de demeyiz. Anlatabilirim. Bu senin keyfin bilir. Paşa keyfin bilir. Arkadaş biz sana ne karışalım yani. Dinde hükmü yok yani. Dinde yeri yok bu demek. Onu demek istiyorum. Ama bu ilim midir? Ha bu astroloji ilim midir? Astroloji ilimdir. Ben bunu kabul ediyorum. Ve bu ilimle uğraşan ihtisas sahibi insanların da te tecrübelere dayalı, hesap kitaba dayalı ilimleri vardır. Buna da ben bir şey demiyorum. Ama şu andaki gazetedeki fal gibi çıkan astrolog hesaplarının esas Hz. Ali Efendimiz'den o zamanki büyüklerden intikal eden gerçek ilimlere ne kadar mutabakatı vardır, muvafakatı vardır. Yoksa bunlara ne kadar hurafe uydurma e, veriler girmiştir. Ben bunu tespit edecek ilmim ve durumum olmadığı için e, bu şu andaki gazete burçlarıyla e, hareket etmenin e, hiç uygun olduğunu düşünmüyorum. ...bize de bursa çıkıyor diye ben söyleyeyim... ...aziz başkan da takılır bana da... ...ya burca bakıyorlar... ...efendim pazar gün biz hapishanedeyiz... ...cumartesi ziyaretçi bile yok... ...ha diyor ki hoca senin Burcu'na baktım... ...diyorum ben ne çıkmış... ...diyor işte çoluk çocuğundan bu iyi bir kahvaltı yapacaksın... Şimdi. ulan ne saçma şey... ...bari de yaparken arada da hapishanede olan adam da olabilir... ...bir de onu göz önünde bulundur... ...yok rastlamış ona ailenden iyi bir gün geçireceksin... ...nerede ailen... ...cumartesi pazar ziyaretçi bile yok... ...yani dolayısıyla... Atıyorlar ya tutarsa gidiyorlar tabii ki. Ee, şimdi ama bu ilimdir. Astroloji ilimdir. Ee, şimdi hemen yine o televizyonlara programlar yaparlar. Hoca inkar etti uzayı, gece genleri. Öyle demesinler. Ben ilimdir diyorum. Filmdir demiyorum ben. Ama bu ilmin esasları vardır. Kaideleri vardır. Her ilim gibi. Matematik gibi, fizik gibi, kimya gibi. Bu ilim esaslı bir şekilde mutala edilirse... Gezegenlerin birbirine iktiranından ve iftirakından, yani yaklaşmasından ve uzaklaşmasından, uzaklaşmada neler gelişir, yaklaşmada neler oluşur? Ha bu gibi şeylerin yer üzerinde etkisi var mıdır? allah Teala'nın yaratmasıyla vardır. allah Teala'nın yaratmasıyla vardır. Burada bazı ilimler ileriye dönük çıkarsa, yani hakikaten ilimden bahseden, bu işin ilmini yapmış bir adama gidersen, bu adam da sana derse ki bu sene şu olabilir, şu olmayabilir. Sen ticaretten sakın. Bu sene sende sıkıntılar olabilir. İşte doğum gününe, saatine, burcuna bilmem ne göre bir hesaplar kitaplar yapıyor. İleriye dönüp. Bu da çıkarsa sen de burada tabii adam gaybı bildi demeyeceksin. Ama adam kaç ay evvel söyledi. Bu gaybı bilmeye girmez. Niye gaybı bilmeye girmez? Çünkü hesaba kitaba dayalı şeyler gayb olmaz. Mesela allah Teala ne buyuruyor? Ana rahmindekilerini kimse bilmez diyor Kur'an. Ama şimdi ultrasondan bildim diyor. Ahmağın biri çıkmış. Doktor da olsa olabilir tabii ki. Diyor ki ben bildim işte diyor Allah bilemezsin dedi diyor. E sen şimdi erkeğin affedersin bilmem nesi belirmiş. Orada görülüyor. Onu nenem de bilir onu görse yani. Sana allah Teala su halindeyken bilemezsin diyor. Daha cinsel organı meydana çıkmadan bilemezsin diyor sana. Yoksa bir aletle bildikten sonra... E, aletten bildikten sonra sebep girdi devreye. Sebep girdikten sonra kayıp olmadı ki. Kayıp neye derler? Görünmeye ne derler? Seninki şehadet oldu. Çünkü e, görünen şey şehadet denir. Şahitsin yani. E, görgü tanığısın yani. E, dolayısıyla orada. Yani ilim çok mühim. Bu kaybı bilmeye neden girmez? Çünkü hesaplara göre gezegenlerin yaklaşımında. Nasıl ki mesela şu hesaba göre ay tutulması olacak diyor takvimde. Bir sene evvel yazmış. Oluyor mu o dakikada? oluyor bu gayba girmez ki bu hesaba girer. Çünkü eşhem süvel kameru bi husban diyor Kur'an. Güneş ve ay rastgele gezmiyorlar, hesapla geziyorlar. Hesapla gezildiğine göre o hesabı da bildiğin zaman o hesap 2 kere 2 4 ettiği gibi 4 eder. İşte ay tutulacak dediği saat tutuluyor. Güneş tutulacak tutuluyor. Şuralar görecek görüyor. Şurası görmeyecek, görmüyor. E şimdi bunları yaşıyoruz. E bunu bir sene evvel söylüyorlar. E söyler. Çünkü Mevla güneş ve ay sistemini hesaba dayalı yaratmış. O hesabı da bilen adam iki kere iki e, toplayanda 4 dört bulduğu gibi bulur. Bu gayba girmiyor. Astroloji de bir ilimdir. Bu ilme göre gezegenlerin birbirine uzaklaşması veya iktiranı yaklaşması e, neticesinde bir hesaplar var. Bu hesaba göre işte senin de doğumun, saatin, günün vesaire bilmem ne. Buradan e, bir ilim var ki allah Teala kurallar koymuş, kaideler belirlemiş. Bu kaidelere göre bu adam hakkında bu bunu geliştirir. Bu bunu geliştirir. Bu yani iki kere iki, üç kere üç... Anladın mı? E, nasılsa altı efendim. Bu da aynı hesaplan olduğu için kayba girmez. Kayba girmez. Ama ben bunu araştırayım mı? Yani İslamiyet böyle bir araştırmayı teklif etmemiştir, emretmemiştir. Benim başıma neler gelecek şudur budur. Sana Allah Teala duayı emretmiştir. E bir senelik dualar söylüyoruz sana Muharrem'in başında oku diyoruz sana Bir sene bela yok diyoruz Saferin şu gününde şu çarçambasında şunu oku diyoruz Kadir gecesinden Kadir gecesine istihara namazı kıl Dua et diyoruz e Berat gecesi bir senelik kaza kaderler diyoruz Mübarek adam sana bu kadar ayet hadis ve dua Öğretilmiş garantili Allah'a yalvarıyorsun Belaların olmayacağına dair vesaire. Hatta bazıların efendim Bunu okuyana e, o sene Ölmeyeceği bile be, şeydir, sabittir deniyor Çünkü neden ölecek olana nasip olmaz Gibi ilimler var e bu kadar ilim size veriliyor. Senin şu anda astrolojiyle uğraşıp da başıma neler gelecek diye bir şey tespit etmene hiçbir lüzum yoktur. Uygun da değildir. Efendim, şimdi diyor o İslam'a son dönemlerde ortaya çıkan radikal örgütler İslam'a büyük zarar veriyor. Veriyor, e bunu en evvel ben söyledim. Kimse konuşmazken ben konuştum. Aylar evvel konuştum. Herkes efendim ne olduğuna bir bakalım diye beklerken ben söyledim. Vehhabi, Selefi akımların e, İslam'a ne kadar büyük zarar verdiğini beyan ettim. Bunların başında işte IŞİD geliyor. İşte insanları öldürürken uyguladıkları canice yöntemler büyük tepki çekiyor. Evet, kafa kesmek ilk sırada geliyor. İslam savaş hukukunda kafa kesmenin yeri var mıdır? Sizce cihat dahi yapılsa insanların kafasını keserek öldürmek caiz midir? Şimdi e, zaten bunların yaptığı cihat değildir. Yani meşru bir cihat değildir. Meşru bir cihat olması için meşru bir İslam devleti olması lazımdır. Meşru bir İslam devleti olması için e, Müslümanların e, efendim biat etmesi, halife tayin etmesi lazımdır. Dünya İslam alemi 2 milyara yaklaşmış durumdadır. Hiçbirinin kabul etmediği 20-30 bin kişiyi toplayan her çetebaşı, her eşkıya başı, aşiret reisi, devlet reisi olamaz. Dolayısıyla böyle bir cihat meşru olmaz. Bir. İkincisi, İslam'da ceza kanunu vardır. Ceza kanununda idam vardır. Bak şimdi Fransa bile idamı geri getirelim demaha başlıyor. Ee, i̇dam çünkü kısas. E, kısas yani adamı öldüreni öldürmekte hayat var. Çünkü öbür türlü kan davaları e, uzayıp gider millet birbirini öldürmeye başlar. E, onun için katil öldürülmelidir. Ancak kan sahipleri helal eder, bağışlar ayrı bir şey. Yoksa hakkını istiyorsa devlet öldürmelidir katili. Devlet öldürmelidir yine. Öbür türlü kan davası devam eder. E, devlet öldürmelidir. İslam devlete yönelik bu hükümleri tertip etmiştir. Kısa İslam'da var. İdam cezası İslam'da var. Efendim, e, bunlar e, kafa kesme meselesinde tabi idam, e, idamın çeşitleri var. E, Kur'an-ı Kerim'de işte en yukatteli, e, eşkıya teröristlerin işte bu PKK'cılar gibi teröristler hakkında mesela e, fesat çıkarıyorlar, işte yol kesiyorlar bilmem ne diyorlar, milleti kaçırıyorlar. Işte PYD'si, PKK'sı her gün gazetelerde görüyorsunuz haberleri. E, bunlar efendim yeryüzüne fesat çıkaran gruplardır. Bunlara ceza takdir ediyor maide süresi. En öldürülecekler diyor. O öldürülmenin şeklini demiyor. Orada tabii devletin düzenine bakar. Devlet mesela şu şekil idam edelim. İşte efendim zehirli iğneyle idam ediyor eder. E şimdi çıktı tabi onlar o zaman yoktu. Yok efendim kafasını keser. Yok efendim ipte asar sallandırır. En yukatteli öldürülmeleri. Burada mesela kılıçla kafasını uçurmak veya girebilir. Ev yusallebu yahut asılmak. Bak bu işte Dar ağacında sallandırılmak demektir. Yusalle bu. Ya elleri ayakları çapraz kesilir sağ el sol ayak gibi. Ya da sürgüne gönderilirler vesaire. Yani İslam'da bu İslam ceza kanununda Rabbimizin bunlar vardır. Kafa kesmek de bu yöntemlerden bir yöntemdir. Ama mesele nedir? Mesele bunu devlet yapar. Fertler asla kısas da yapamaz. Yani benim babamı öldürdü. Bu katili ben öldürebilir miyim diye sen bana fetva sorsan, fetvaya göre senin bunu öldürmen caiz değil. Ama babamı öldürdü, kısas hakkı. Ya kısas hakkı varsa bu devlet yöneticilerine, e, valilere, yani İslam'da vali yönetici demek, valilere emirdir. E, fertlere emir değildir. Çünkü fert onu öldüreyim derken kaç tane daha karışık iş yapabilir. Yanında biri daha gider, bilmem ne olur, suçsuz beri insana bulaşır. O da bir senden, o iki senden, o üç benden o diyecek ki benim bu adamım değerli sizden on kişiye bedel diyor. Bu sefer diyor ki bu benim aşiretimin lideri senin gibi bin tane eder diyor. O bire bin döldürür yani. Bunu devlet yapmalıdır. Devlet e, kaza-i şer'i şer'i mahkeme İslam'ın e, hükümlerinin doğrultusunda buna karar çıkar. O karar muaciyesinde uygulanır. Yoksa bir örgüt çıkmış bir bilmem ne çıkmış. Bu zaten meşru cihat değil diyorum sana. Meşru olmayan bir cihatta kafa kesmek var mı? Zaten adamın niye kafasını kesiyor? Ehli sünnet adamın kafasını kesiyor. Müslümanın kafasını kesiyor. Müslümanın kafasına sıkıyor. E sen şimdi bunu ne öldürüyorsun? E ne öldürüyorsun? Adam ya Muhammed demiş bilmem kabir ziyaret etmiş türbeye gitmiş. Yani bu vehhabilik bu selefi akımında zaten gavurla uğraşmıyor ki. Geliyor Müslümanı kesiyor yani. Dolayısıyla bunların cihadı da meşru cihat değil. Bunların kafa kesmesi de hiçbir şey değil. Hapishanede hiçbir şey Hukuku İslam hukukuna uygun bir şey değil. Ha İslam'da idam vardır. Yani kısas dolayısıyla vardır. Sade kısas da değil işte. Yeryüzünde fesat çıkaranlar hakkında da ayet-i kerimede idam da vardır, katil vardır, sallandırılmak vardır falan. Kafa kesmek özellikle şurada geçerli olabilir. Ne diyor? Vel curuha kısas. Ennen nefse bin nef cana can. Vele ayn ebile aynı. Göze göz ve lenfe bil enf. Buruna burun. Ve üzüne bil üzün. Kulağa kulak ve sinne bilsin. Dişe diş. Vel curuha kısas. Bütün uzuvlar kısa. Ha burada en belirgin benim anladığım şudur ki adam bir adamı kafasını keserek öldürdüyse İslam da ona kısa uygularken kafasını kesmek suretiyle aynı sistemi yapma gibi. Bu devletin ve kadıların mahkemelerin ve devlet yönetiminin İslam devletinden bahsediyorum. İslam devletinin alacağı kararla uygulayacağı cezalardır. Bu arada kafa kesme metodunda madem katil öldürmek var, bu öldürmenin zımnında da bunun yönleri çeşitleri var. Ha ama İslam'da olmayan bir şey soruyorsan bana mesela yakmak yok. Çünkü ateşte Allah'ın azabıdır, azap etmeyin Ha Sen bana desen ki bu adam onu yakmış, ben de bunu yakayım Yani devlet, İslam devleti de olsa mesela fıkıhta yakarak adam öldürme şeklinde bir metot yoktur. Ama şimdi işte kılıçla kellesin uçurulması gibi, daracında sallandırılması gibi idam şekilleri, Vardır yani. Bu vardır. Ama şu andaki örgütler terör örgütü kapsamındadır. Cihat faaliyeti kapsamında değerlendirilmemelidir. Çünkü bunların meşru bir devleti yok. Hadi Şerif ne buyurdu? Bunlar devlet hesabıyım diye geçinirler ama ve hak kelamı konuşurlar ama leysu ehli. Hak ehlinden değildirler. Hadi Şerif okuduk size. kitabul ül Fiten'den. Bunlar hak ehlinden değildirler. Hak ehlinden olmayan İnsanların yaptıkları uygulamalar İslam'a nasıl mahalledilebilir? Şeriat ve sünnetle nasıl bağdaştırılabilir? Bunlar meşru değiller zaten. Bunlar efendim eşkıya ee, konumundadırlar. Evet İslamiyet'e de zarar vermektedirler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Yeni doğan çocuklara değişik isimler verilmeye başlandı. Kimi yabancı isimler verirken kimi de Kur'an'da geçen bir kelime anlamını bilmeden isim olarak koyuyor. İslamiyet'te ismin önemi var mıdır? Bazı isimler insana dini açıdan fayda sağlar mı? Şimdi bir soru da var. Beş soru. Şimdi değişik isimler verilmeye başlandı. Doğrudur. Yani işte kayadır, yapraktır, topraktır, yağmurdur bir şeyler veriyorlar. Doğru. Şimdi kimisi yabancı isimler veriyor. Bunlara tamamen İslam cevaz vermez. Yani kafir ismi, Johnny, Moni, bilmem ne sen şimdi çocuğuna insan gavur ismi verir mi? Yani Müslüman bir aile bunu vermesi uygun değildir. Dolayısıyla ee, yabancı isimlerden onu anladım yani sorudan ee, kafirlere mahsus isimler bunlar asla caiz değildir çünkü neden o isim o kişi hakkında duyanların acaba bu Ermeni kökenli mi Yahudi kökenli mi Hristiyan mı falan gibi insanın şaibelenmesine tövmet altında bırakılmasına sebebiyet verir ama ben Ermeniyim niye tövmet ya sen Ermeniysen zaten Ermeni adını koy ben sana bir şey demiyorum Müslümana bunu koyduğun zaman diğer Müslümanlar acaba şu adam ona kız mı verecek kız mı alacak e kız istemeye geldi her zaman sorun yani bu senin adın böyle olunca senin aslın neslin diye karıştırırlar bizim millet onun için ne lüzum var o çocuğu da zor duruma sokma çocuğun ana baba üzerindeki haklarından biri de nedir ismini güzel vermesidir tabi terbiyesi vesairesi var ama bir hakkı da çocuğu nedir ana babasından alacak ismini İslam'a uygun güzel isim vermesidir şimdi e, tabii ki Türk isimleri var yani illa ben Ahmet mi takacağım, Mahmut mu takacağım? Şimdi ben sana isimlerde seçeceğin isimleri söylemem gerekirse üç tane şık sunarım. Hayırlı isma ama humide de bir de en hayırlı isimler diyor. Hadi şerif olarak sana söylüyorum. Ham ve Abd kelimeleri kökeninden türetilen isimlerdir. Ham kökünden Ahmet'tir, Mahmut'tur, Muhammed'tir, Hamit'tir, hamidtir vesaire. Abd kökünden ki Abd kökünden Allah'ın bütün ismini takarsan Abd olur. Yani 99 isim, 99'a ben bebeğim, bin bir isim de var. Önüne tak Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdülaziz, Abdülkadir, Abdülrezzak, Abdulfettah, Abdülkahar, Abdülcebbar git. Ne kadar ap koyarsan en hayırlı isimdir. Ee, bu tamam. İki tane söyledim. Bir tane de nedir? Peygamber isimleridir. 124 bin bir vaat, 224 bin, bin peygamberi var ama isimleri de bize ulaşmış çok yok. 25 tane Kur'an-ı Kerim'de geçer. Hadislerde de geçenler, Kur'an'da geçmeyenler de var tabi. Danyal Aleyhisselam gibi, Circis, Nebi gibi, İşmevil Aleyhisselam gibi falan. Şemun Aleyhisselam gibi var yani e, bazı. Bunlar e, fazileti vardır. Bu faziletlerden insana dini açıdan fayda sağlar mı cevabı sağlar şöyle ki. Hadis-i Şerif'te gördüm ki cehenneme giren Müslümanlardan en evvel çıkarılacak olanlar ee, i̇smi Peygamber ismine muafık düşenlerdir. Yani Müslümanları konuşuyorum. Kafiri zaten adı istersen e, Muhammed olsun, kafirse adam o cehennemde nebedi çıkamaz. Onu konuşmuyorum. Müslüman olup günahları yüzünden cehenneme girenlerden en evvel kimler çıkacak? Efendim, e, ismin Peygamber, bir Peygamber ismine uygun olanlar çıkacak. Zaten en son çıkanlar da yine Allah'ın ismine uygunluktan. Mevla buyuracak, Peygamber ismi olanlar hepsi çıktı. E kim kaldı? Efendim ismi muvafık düşmeyenler. E bunlar mümin değil midirler? Mümindir. Peki ben neyim Allah buyuracak? El müminül müheyminü. Allah'ın bir ismi de mümindir. Dolayısıyla Mevla Teala buyuracak ben kendi isimlerimin hürmetine onları da çıkaracağım. Hani zerre kadar imanı olan çıkacak hadis-i teriflerinin e, zuhuru olarak. E bundan dolayı ismin insana faydası vardır. Peki bu arada Kuranda geçen bir kelimeyi anlamını bilmeden isim olarak koyuyor. bu çok yanlış. Ya bir soruyorum, bu isim nedir diyorum? Cennetmiş diyor. E böyle bir isim yok cennetin diyorum. Fas çaymış diyor. Ya bilmediğiniz isimle niye takıyorsunuz? Şimdi çokları İrem takıyor. Ya İrem Kuranda geçiyor. İrem Kuranda geçiyor diye iyi bir şey demek değil ki. İrem bağları. Ya İrem bağları ama İrem azatil e aymat diye geçiyor. Yani direkler sahibi at kavminin e, İrem yurdu. Yani şimdi. At kavmi kötü bir kavim. İrem de onların e, efendim yurtları e, veyahut da kabilenin adı olabilir. Şimdi bu İrem e, Allah'ın lanetlediği ve helak ettiği bir toplumla alakalı bir isim mesela. E sen şimdi bunu Kur'an'da geçiyor diye koyamazsın ki. E Kur'an'da Karun da geçiyor. Karun mu koyacaksın çocuğun adına? Kur'an'da Firavun da geçiyor, iblis de geçiyor. Yani bu Kur'an'da olan her şey çoluk çocuğa isim takılması caiz değildir. Bunları mutlaka sormak lazımdır muzafla muzaf ile kelimeyi birbirinden ayırmışlar. Kelimenin sonunu geçen neydi bir tanesi ya? Ecrin. Koymuş ecrin şimdi. Bana diyor ki ecrin. Ya tamam ecrini ben bilmiyorum abi dedim ki niye koyuyor ki Kur'an'da var. Ya, ya kardeşim dedim ecrin Kur'an'da var ama ecrun var, ecrin ve o cer halidir. Ecrun olur, ecran olur, ecrin olur. Yani Arapçada üç tane ref hali, cer hali, hali var. Ecrin cer halidir. Bu neyin ecrin? Yani ecir sevap demek. O zaman ecir diyebilirsin belki. Ecir ama ecrin dediğin zaman gülünç duruma düşersin yani çünkü cer halidir, meksur halidir. Cerde biraz altta, altta olduğu için iki kese çok da biraz e, isimde müsemmaiye tesiri var. Yani sonra şeyin altta kalabilir e, ne onun adı itibarır Yani e, ne diyor el esmat isimler gökten iner. Hakkaten bak Ahmet'çe benim adım gibi çok hamdim boldur elhamdülillah. Başıma da gelmeyen kalmadı. Diyorum ya, ya Rabbi Ahmet'ten geçelim 50 yaşına geldik. Mahmut ismim de var ona biraz taalluk edecek diyorum ya Mevla'ya. Çünkü Hamdeden bela kaza ne gelirse Hamdeden demektir. Biz de Ahmet'iz yani. E, Hamdedeceğiz edeceğiz ismimize uygun halim de öyledir zaten. Çünkü isimler gökten iner. Hakikaten bakarsın ismin e, e, şahsın üzerinde etkisi görülmektedir. Bundan dolayı isim hususunda titizlik e, göstermenin faydası çok Evet dinde, dinimizde kürtajın kesin olarak yasaklandığını biliyoruz. İslamiyet'te doğum kontrolüne yönelik bir tavsiye var mıdır? Doğum kontrolünün İslami açıdan hükmü nedir? Hangi doğum kontrol yöntemleri caizdir? Şimdi kürtaj yani çocuk oluştuktan sonra aldırmak demek. Çocuk oluştuktan sonra aldırmak haramdır. Katildir, ee, caiz değildir, ee, diri diri gömmeye benzeyen bir cahiliye adetlidir çocuk aldırılmaz. Bu şu ara doktorlarda bir moda olmuş. Bilmem ne hastalıkları çıkartmışlar. Zihinsel, bilmem ne. İşte senin çocuğunda şu görülüyor, bu görülüyor. 3 aylık, 5 aylık bebeğe hemen işte özürlü olacak, bilmem ne olacak, kafasız olacak, man mangurt olacak, bilmem ne konuşmaya başlıyorlar. Bu doktorlar kesinlikle yalan yanlış konuşuyorlar. Böyle bir veri, merit tespit yok. Ben böyle tespit ettikleri ve çocuklarını aldırmaya insanları teşvik ettikleri birçok çocuğun doğduğunu ve sağ sağlam büyüdüğünü gördüm. Bizzat gördüm. Allah'tan bize geldiler de biz dedik ya aldırmayın arkadaş. Bu bir imtihandır. Çocuk canlanmış etmiş. Çocuk ruh üflenmiş. 120 günlükken zaten çocuğa ruh üfleniyor. 120 günlükken ruh üflenmiş, canlanmış bir çocuğu sen nasıl katledersin? Katil olsun ya. Kürtaş kesinlikle yasaktır. Ya bu Allah'ın izniyle doğrulacak ve büyütülecektir. E tabii bazı imtihanlar olabilir. Yani bir parmağı yok diye çocuğumu öldüreceğiz. Kolsuz diye çocuğumu öldüreceğiz. Ayaksız diye biz o çocuk katil mi olacağız ya? Olabilir. Mevla yaratıyor her türlü yaratır Allah Teala. Bunda imtihanlar vardır. Sen de ona bakacaksın, sevap alacaksın. O da kazanacak, sen de kazanacaksın. Allah Allah. Böyle şey olabilir mi yani? Sen efendim sipariş üzerine mi Allah'tan çocuk istiyorsun? Mevla istediğini verir yani. Sen istediğini vermez. Dolayısıyla eee kürtaj haram. Peki doğum kontrolüne yönelik tavsiye. Yani doğum kontrolü Allah'ın e, yaratacakların hepsi dünya gelecektir. Kontrol etsen de gelecektir. Korunsan da gelecektir. Korunmasan da gelecektir. Hadis-i Şerif'te buyuruyor ki suyunu bir kayanın üzerine bıraksan o sudan Allah çocuk halk etmeyi murad ettiyse ve ezelde yarattıysa ve bildiyse ilmi ezelisinde o çocuk dünya gelecektir. E nasıl ne alakası ya Ne alakası var işte sen, senin anlayacağın işler değil onlar Değil mi? Yani orada Efendim, bir yere suyunu bırakıyorsun, üzerine biri oturuyor. E efendim, o anda ondan kaptığı ve hamile kaldığı olaylar yaşandı dünyada. Efendim, o suyun yani e, başka bir rahme ilişkisiz. Ama orada denk gelmek suretiyle de olabiliyor. Bundan dolayı e, doğum kontrolüne izin var mıyı soruyorsanız cevaz vardır. Yani azil dediğimiz. Azil nedir? E, Sabi'ekiram diyorlar ki, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve vahiy gelirken biz azil yapardık. Yani bu ne demektir? Vahiy bizi engellemedi. Azil de ne demektir? Korunma demektir. Korunma caizdir. Ama burada tabii eşlerin birbirleri üzerinde hakları vardır, faydalanma hakları vardır. Buna da rahat etmek lazım. Ona göre e, korunmanın yöntemine rahat edebilirsiniz. E, efendim buna cevaz verilebilir. Veyahut efendim e, haplar kullanılabiliyor e, hamile kalınmamak için. Bu haplarda da e, dini içerikte bir sakınca yoksa alkol gibi domuz bilmem nesi gibi. Yani hapın içeriğinde de şu bu helal şeyleri var ya kurumlara inceliyorlar Ürünleri helal haram bazında Yani hapın içeriğinde Ben tabi hapların tahlilcisi değilim Hapın içeriğinde ha haram bir madde yoksa Efendim Sırf e, korunmak için Bu hapı almak caiz midir? Caizdir yani buna da e, Fetva veriyoruz Efendim Şimdi bir şey takıyorlarmış rahme e, Ancak şey caiz değildir Rahmi bağlatmak caiz değildir Bağlatmak e, kısırlık demektir. Kısırlaştırmak sonra da geri dönüşü olmayan e, çocuk istesen de bir daha yapamayacağın durumlar meydana gelir. Dolayısıyla kısırlaştırmak asla caiz değildir. E, bundan dolayıdır ki e, Resulullah S.H. bizden değildir. Kısırlaştıran ve kısırlaştırılan bizden değildir. Buran, burduran, burdurulan bizden değildir. Buyur erkekte de çünkü kısırlaştırma söz konusudur. E, hadım etmek anlamında. Bunları yapan, yaptıran bizden değildir. Leyse minna min hasabikte hadis şeriftir. Bu da buraya gelen kısırlaştırmak ve kısırlaştırılmak çünkü bunu yapan doktorun da işleminde haramlık olur. Dolayısıyla bu caiz değildir. Ama geçici bir şey takıyorlar. Sonra istediği çıkarılabiliyor da bu kısırlaştırmaya girmez diye sorulacak olursa bu da zaruret olmadıkça tevesül etmemek lazımdır. Çünkü bunu bu işlemi yaparken avret yerinin açılması gerekiyor kadın açısından. E ben kadın doktora yapıyorum. Ama kadın doktorun da kadının avretine bakması caiz değildir. Zaruretsiz. E şimdi burada da sen efendim azil yoluyla veya hap yoluyla veya başka bir yöntemle korunmak mümkün iken bunu yaptırmak uygun değil. Çünkü bir kere bile olsa bir kadına bile olsa avret yerini açman e, zaruretsiz, caiz değildir. Ama tabi hayati bir meseledir. Ölüm kalım meselesidir. İşte bir bu şey, sezeryan peş peşe gelmiştir. Bir de e, doktorlar içi işte, şey diyor. Doğurmaman lazım mesela Korunması gerekir. Çok da zaruri bir hal olur. Hap para etmiyordur. Gibi durumlar olursa zarurete mevni olarak. E, kısırlaştırma anlamında değil. Bir e, spiral mi diyorlar? Bir şey ta takıyorlar. E tabi bu demek ki kısırlaştırma anlamında olmadığı sürece yani istediği zaman alınıp yeniden hamile kalma imkanı Sağladığı sürece buna da cevaz verilir. Efendim midye yemek haram mıdır? Midye ondan sonra ne diyorsunuz? Yengeç, istiridye, ondan sonra o istakoz bilmem ne bu gibi şeyler ben hayatta yemedim. Ağzıma da sürmedim tabi e ama ben bana ben hoş şey değilim. E, Velakin bunlar Hanefi mezhebinde biz Hanefi mezhebindeyiz. Hanevi mezhebinde tehrimen mekruhtur. Tehrimen demek harama yakın. Harama yakın derecede mekruhtur. Ama Şafi ise Maliki mezhebinde e biz bir kere gittik yani Medine'de yok cidde de bizi götürdüler yeme. Efendi Hazretleri falan beraber birçok şey, hocalarımız hep beraber e, Seyyid Maliki Hazretleri de var. Onlar Maliki mezhebindeydi. Seyyid Alevi Maliki. E, Maliki mezhebindeydiler. O kadar da pahalı şeyler almışlar ki o yengeç mengeç çok da pahalıymışlar falan. Bir sofra düzmüşler. Belki şimdiki Türk parası kaç bin liralık sofra. Hep aç kaldık. <gülüyor> Çünkü e, biz arıyoruz ekmek, şu bu yani çorba. Yok. Ama onlara göre onlar bize çok büyük iyilik etti. Lakin ne baş kaldık ya yani. Neyse balık cinsinden bir şey vardı da o da yetmedi yani o kadar adama. E, hep koymuşlar şu bu. Ama maliki oldukları için onlardan mekruh bile değil. E, Şafii Zah Hazretleri zaten denizden ne çıksa caiz görüyor. Hanefi mezhebinde ölçü şudur. Bana her balığı tek tek sormayın. Hanevi mezhebinde balık şeklinde olanları yemek çağızdır. Balık şekli, şekli balık şekli olmayan, yengeç balık şeklinde değil. Efendim işte e, e, midye balık şeklinde değil. Bu gibi balık suretinde olmayanların yenilmesi tahrimen mekruhtur. Evet. Ondan sonra efendim demişler ki İsrail bayrağında altı köşeli yıldız var. Bu geçmişte yapılan birçok camide İslam'ın simgeleri arasında sayılarak kullanılmış Davut Yıldız'ı ve Süleyman'ın mührü şeklinde de tanımlanan bu yıldız İsrail'in bayrağında yer alması sebebiyle günümüzde Yahudilerin sembolü olarak biliniyor. Sizce bu yıldızın kullanılmasına sakınca var mı? Bu yıldız İslami simgeler arasında değil mi? Şimdi bunun tabi bizcesi bencesi olmaz da burada bir ayrım göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Süleyman Aleyhisselam'ın mühründe bu var. Bazı bizim kitaplarımızda yazılan nüshalerde de hıfs ve koruma maiyetinde cinlere karşı Süleyman Aleyhisselam'ın tesiri devam ediyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bile çünkü Rabbi hebli mülken ya Rabbi hebli mülken li ba'di. Rabbi khirli, ya Rabbi ene ve hebli mülken bana bir saltanat bahşet. La li ba'di. Benden sonra kimseye yakışmasın. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, i̇fritin biri namazında teheccüde musallat oldu ve sıkıştırdı Efendimiz'in namazını bozduracak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi onu yakaladı. Direğe bağladı hatta salyalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline aktı. O öyle yani canlı canlı yakaladı. Dedi sabah Medine'nin çocukları buna e, tükürsünler suratına diye bağlı bırakacaktım. Sabah olsun herkes gelsin bunu görsün. Çünkü artık o kendini gösterecek duruma girmiş. Mevla onu şekilde saklıyor Resulullah Efendimiz'in hürmeti. Kendini kaybettiremiyor artık. Çünkü o ta ta taarruza maruz kalacaktı da. Hemen fezekertu ki Süleyman. Süleyman kardeşimin sözünü hatırladım. Ne dedi? Benden sonra kimseye layık olmasın o mülk. E şimdi ona mahsustu bu cinlerle cinleri azap etme işi. Dolayısıyla ben şimdi onun şeyine ortak olmayayım. Mülküne ortak olmayın diye saldım buyuruyor. Dolayısıyla Süleyman Aleyhisselam'ın şeyi devam ediyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve cinlere mektubundaki biz o mektubu şallara şuna buna bastığımız. O mektupta bile Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor buyuruyor Süleyman'ın mührü üzerinize gelsin. Yani dolayısıyla yine Süleyman Aleyhisselam'ın şeyini kullanıyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu itibarla Süleyman mührünün ee, Nüskalerde ve İslam aleminin, alimlerinin kitaplarında yeri vardır. Ama bu Yahudi bayrağında yer alan altı köşeli ile alakası yoktur. Çünkü bu Selçuklu'da da kullanılmış. Selçuklu eserlerinde de gider bakarsanız sekiz köşeli ve bunların hepsini internette bile girerseniz her bir köşenin Selçuklu yıldızındaki ve Süleyman mühründeki sekiz köşenin her birine bir mana. Bir rahmettir, berekettir, ülfettir. Bunlar hepsi bir e, semboldür. Ama İsrail bayrağındaki Altı köşelidir. Sekiz köşeli olanla hiçbir alakası yoktur. Osmanlı camilerin mimarisinde de görülen oca Mason sembolü, Yahudi amplemi gibi çocukluğumuzda bize de e, yansıtılan şeyler. Ama şu anda incelediğimizde görüyoruz ki o altı köşelidir. E, Selçuklu'nun Osmanlı'nın kullandığı Hz. Süleyman Aleyhisselam'dan intikal eden tevarüs ettiğimiz Mührü i şerif sekiz köşelidir. Onun için onları birbirinden ayırmak icap eder. Ondan sonra dövme yaptırma meselesi. E, hocalar arasında ihtilaf yaşanıyor. E, dövme kesinlikle haramdır, abdesti engel oluyor deniyorken. Evvelce şimdi son zamanlarda dövme derinin altına yapıldığı için deriye süt temas ediyor, haram olmaz görüşleri ortaya çıktı. Dövme İslam'a göre caiz midir? Dövme İslam'a göre kesinlikle haramdır. Hem kebair büyük günahlardandır. Çünkü hangi günah hakkında lanet ifadesi kullanılmışsa lanet kullanılan hadislerdeki bütün günahlar, ...normal küçük günah sayılmaz... ...büyük günah sınıfına giren... Ee, ...hadis-i şerifte ne buyuruyor... ...Allah saçına saç ekleten... ...eklettirene lanet etsin... ...insan kılından olan peruklar hakkındadır... ...insan kıllarından yapılan... ...peruk kullananlar da lanetlenmiştirler... ...onu veren de o saçımı... Yani. Lanet, ...ekleyen, ekleten... ...o işlemi yapan hepsine lanet etmiştir... ...dövme yaptıran, yaptıran... ...lanetlenmiştir... Bu dövme tabii üzerlerine yapıştırılıp tane hani çıkandan değil, derin altına işlemeli derin altına işlenen dövmeden bahsediyoruz. Ee, öbürleri de uygun şeyler değil, böyle resim yapıştırmak, çıkartmak falan. Tabii onlar suyla muyla yıkanıp gidiyorlar ama hakiki dövme değil onlar, sahte dövme ama yine uygun değildir. Ve lakin hakiki dövme deri altına işlenen haramdır. Dövme yapana yaptırana. Lanet et, etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yarattığı şekli değiştirenlere lanet etmiştir. Dişlerini yontturanlara sırf güzellik için, dişlerinde bir sorun olmadan böyle dişleri güzel görünsün diye bilmem, dişlek gibi görüksün yok dışa çıksın yok sırıtsın bilmem ne diye dişlerini değiştirenlere lanet etmiştir. Ee, Allah'ın hırkatini, fıtratını tahir ve tebdil eden değiştirenlere genel manada lanet etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Burada dövmeyi özellikle zikletmiştir. Dövme bundan dolayı. Lanetlik, kebair, büyük günahlardandır ve haramdır. Şimdi eskiden abdese engel oluyor deniliyormuş, şimdi olmaz deniliyormuş. Eskiden de abdese engel oluyor demedik. Başka hocalar dediyse bilmiyorum. Siz bakarsanız derinin içine işlendiği için, suda deriyle temas ettiği için abdese gusle mani değildir. Ve lakin söktürebilen, çözdürebilen çözdürsün deniyor. Fakat hakiki derinin dibine işletilen dövmenin çok zor olduğu, maddi külfetli olduğu, geri çıkartmanın çok zor olduğu ve ağrı sancılı bir işlem olduğu herkesin de bu operasyona para imkan bulamayacağı bunlar göz önünde bulundurularak fıkıh alimleri demişlerdir ki istifar edilmelidir tövbe edilmelidir bir daha yapmamak üzere azmedilmelidir kapalı tutulmalıdır gösterilmemelidir ama çıkartılacak imkan yoksa çok acı veriyorsa hani sana bu acıyı çek de bunu çıkart diye İslam zorlamıyor abdestsek usta mani değildir çünkü deriyle birlikte olmuştur artık derinin kendisi olmuştur Dolayısıyla abdese kusle mani değil. Ama abdese kusle mani olmaması haram olmaması anlamına gelmiyor. Yani sen şimdi abdese mani değildiğince o zaman günah değil anlama. Bu işlemi yaptırmak çok büyük günahtır ve haramdır ve lanetliktir. Yaptırma. Yaptırdıysan da gösterme ve bunu mümkün mertebe sıyırmaya çıkartmaya da çalış. Ama zorluk varsa da mecbur etmiyor İslamiyet. Neden? Abdestin kusle mani yok diyor. Hani çıkartmasan da evet namazın abdestin tamamdır. Deniyor. Ama bu haram olmadığı anlamına gelmez. Bunları birbirinden ayırt edelim inşallah. Son bir soruyla, nihayet verelim. İnsanlar araçlarını herhangi bir kazaya belaya karşı korumak için kasko yaptırıyor. E Bunun Allah'a güvensizlik olduğunu söyleyen bazı görüşler mevcut. İslam'a göre kasko yaptırmakta bir sakınca var mıdır? Yani bunların esası kaskonun, efendim e, işte, özel sigortaların, yani devletin yaptığı değil de özel ve vesaire kaskoların bütün bunların esas dayandığı nokta faiz olma tehlikesinden dolayı bunlar yasaklamıştır. Çünkü neden e senden 20 sene para kesilir belki sen 80 sene yaşarsın verdiğin paranın 40 katını geri alırsın gibi bir şey var arada dengesizlik Tabii ki devletin yaptığı sigortalar tabuniidir. para kazanma amaçlı değildir destek ve yardımlaşma toplumsal amaçlıdır teavuni olanlara müsaade edilmiştir ama özeller para kazanma amaçlı yapmaktadır bundan dolayı da özel sigortalara kaskolara e, alimlerin çoğu tabi laflarıma dikkat edin alimlerin çoğu fetva vermemektedir dolayısıyla kasko da buna dahildir ve tabidir ancak e, şimdi adam araba almış Normal araba almış otobüsü var çalıştıracak garajda gar, gar işletmesi diyor ki kaskon yoksa arabanı çalıştıramaz e bu adamın da ekmeği yemeği bu otobüsten geçinecek yani. Ha şimdi bunun bir zaruret hasıl olur veyahut da finans kurumundan araba alır. E finans kurumundan araba almak cahit çünkü o alıyor sana satıyor vadeli olarak o peşin alıyor sana vadeli satıyor. E buna biz tabi bazı şartları var AKİT'in bunları anlatmıştık diğer fetvalarda. Ee, o şartlara haiz ise finans kurumunda araba aldırmak caizdir. Ama orada alırken mutlaka ne yapıyor? Ee, tabii ki ka e kasko yapıyorlar. Ee, bu durumda sen arabayı da oradan alman caiz bir işlem ama bu arada kaskoya giriyorsun. Bu caiz midir? Ee, buna cevaz veriliyor çünkü burada sana mecburiyet doğuyor ama buna da fıkıhçılar şöyle diyorlar sen bunu kaskolu yapmaktan kurtulman için şöyle yaparsın. Ne dersin o finans kurumuna? Dersin ki sen bunu zaten bana vadeli satacakken bir fiyat söyleyeceksin ya yani bunu Kaç ayda ödeyeceğime göre ben sana soracaksın fikrimi. Ben sana şu kadar ayda ödeyeceğim diyene göre sen tek fiyat sulu bırakmadan. Sen de ona göre diyeceksin o zaman bunun fiyatı bu. Çünkü mal benim oldu peşin aldım. İstediğin fiyata satarım ya. Sen kaç ayda ödeyebilirsin? Sen soruyorsun o da diyor 24 ay. 24 aysa arkadaş ben 90 aldım sana 120'ye. O zaman bu malın 120'ye sattım aldım. Tek fiyat tek rakam. Ne gibi o malın sahibi sana direkt 120'ye satsa gibi. Bu caiz olan bir şey. Bunun da bu usulünü öğretmiştim bazı programlarda. E şimdi bu arada sen ona dersin ki o zaman bu kaskonu şeyini de sen kasko yap ve kaskoyu sen öde. Beni kasko işle masko işle karıştırma. 120 121 de, 122 de sen bana 122'ye sat ben alayım benim kasko masko olmasın. Bu şekilde olursa e, Müslüman kardeşlerimiz tamamen kaskoyu ben yaptırdım da olmaz. Finans kurumu sana e, vadeli satış üzere tek rakam üzere tabii tek rakam üzere satarken onu da içine dahil ederse de bu tabii kolaylık olur. ve bu gibi zaruretlerin dışında... Fıkıh alimlerin ekserisi cevaz vermiyor. Bazı cevaz veren alimler de vardır. Ama ihtiyat olarak, takvaya riayet olarak efendim ben Allah'a güvendim, okuyorum, üflüyorum, atel kürsüm falan diyorsan tabii ki uygun olan zarurette yoksa yapmamaktır, yaptırmamaktır. Efendim diyelim e, böylece e, sizlerle haftaya buluşmak üzere sizler Rabbimize emanet edelim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.